Ve nauzu billahi min şururi enfusina min seyyiati Men yudlil la illallah la Amma arkadaşlar. Bu üç günlük programımız içerisinde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 Bu da eşyanın hakikatını kendisini olduğu gibi sınırları, gayeleri ve faydaları ilebilmektir. Eşyanı, Eşyayı sınırları ile birlikte, beraber bilmektir. Ve bu şu ayeti kelimede kastedilen hikmettir aslında. Allah Teala şöyle buyurur: Yüütil hikmete men yeshau ve men yüütil hikmete, fadüüt yehayran kithira, vama yezdakaru illa ulul albab.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 Davranıştan da bizlere sakındırmaktır. Bakın Allah Teala ne buyurmakta: La taqulufi dinikum. Dininizde aşırı gitmeyin. Müslim'de gelen sahih bir hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Helak el on. Sözlerinde ve fiillerinde aşırıya gidenler, aşırı gidenler, haddi aşanlar helak olmuştur buyurur. Aleyhissalatü vesselam.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 ne de cimrilik ederler. İkisi arasında Sıra dengeli bir yol tutarlardı Allah Teala. Ve diğer taraftan aşırı olma ve ihmalkarlık kabul edilmemiştir, reddedilmiştir. Bakın yüce Allah nasıl buyurur. Ya ehlel kitap, la taglu fi dinikum ve la taqulu ala Allah illa al Ey kitab ehli, dininizde aşırı gitmeyin. Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeyin.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 Tabiinin faziletlerinden olan faziletlerinden olan Sayyidimiz Muhsin bakın şöyle der: Hiçbir şerefli alim, kişi ve fazilet sahibi insan yoktur ki ayıbu ve noksanı olmasın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki noksanlarının ayıplarının hatalarının söylenmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla kimin üstünlüğü?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 Gayrimüslimede olsa zulmetmek haramdır arkadaşlar. Bunlar dengeyi sağlayan faktörler. Gayrimüslimede olsa zulmetmek haramdır. Zulüm her zaman, her mekanda kayıtsız, kayıtsız, çarpsız haramdır. Hiçbir durumda caiz değildir. Yüce Allah bakın şöyle buyurur: "Valla ejrimennekum şenânu qawmin, ala allâte adilu, i adilu huwa Herhangi bir kavme olan buuzunuz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 Bakın arkadaşlar mustahap türü ibadetlerin bıkkınlığa vacip veya mendup olan hakların kaçırılmasına götürmesinden korkuluyorsa bunların yasaklanması caizdir. Anlaşıldı Şimdi mı? Mustahap türü ibadetler vacip veya mendup türü hakların kaçırılmasına götürüyorsa bu sefer bu tür menduplar yasaklanır. Aynı burada olduğu gibi, gece namaza kalkmak ister. Ee, Ebu Derda Selman radıyallahu anhumani olur otur der. Ta gecenin sonuna kadar onun uyumasını sağlar. Sonra gecenin sonunda kaldırır. Çünkü neden? Gece, bütün gece kıyamla geçirse, hem kendi hakkını, nefsine karşı olan vazifesini geciktirecek, ihmal edecek, hem de ailesiyle olan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 bize hakkı hak olarak göster ve bize tabi olmayı nasibeyiyle ve bize batılı da batıl olarak göster ondan uzaklaşmamızı ondan iştihab bize nasibeyiyle Subhanak Allahu Mubin bihamdik <Sessizlik> işheduani la ilaha illa anta istakfuruk baa'tuba iliki